Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu. Sünnet namazları kılmayan peygambere muhalefet etmiş olur mu? Evet, elbette ki sünnet namazları kılmayan peygambere muhalefet etmiş olur. Onun yolunu terk etmiş olur. Onun örnekliğini, önderliğini kabul etmemiş olur. Kur'an'da birçok ayette Rabbimiz, Peygambere itaat etmeyi emretmektedir. Peygambere itaatle kendine itaati yan yana saymaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne boyun eğin, Allah'a ve Resulüne iman edin. Yani her şeyde Allah'a ve Resulüne emrini hep yan yana getirmektedir. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir insan ve her şeyle, Onda sizin için güzel örnekler vardır buyurulan bir insan. Nasıl olur da muhalefet edilebilir ki onun yoluna? Nasıl olur da onun yolu terk edilebilir? Onun gösterdiği yol terk edilebilir ki? Rabbimiz buyurur ki Ali İmran suresi 3. ayette Allah'a ve peygambere itaat edin ki size de merhamet edilsin. Demek ki kardeşlerim, peygambere muhalefet eden merhametten uzak kalır. Merhamete yakın olmak isteyen, peygambere Allah'ın affına uymak isteyen, talip olmak isteyen, Allah'ın affına mazhar olmak isteyen, peygambere itaat etmek zorundadır. Ee, yine Nisa suresi 80. ayette Rabbimiz peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla peygambere muhalefet eden de Allah'a muhalefet etmiş olur. Ve Nisa suresi 64. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz hangi peygamberi gönderdikse sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer peygambere itaat etmeyeceksen ne diye Müslüman oluyorsun ki? Elbette peygambere uymak farzdır. Onun yoluna uymak farzdır. Kim ki bu yolu terk ederse kardeşlerim Bakınız Nisa suresi 115. ayette nasıl tehdit ediliyor Kim kendisine dost doğru yol Belli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar Müminlerin yolundan Başkasına uyup giderse Onu döndüğü yolda Bırakırız ve cehenneme Sokarız. Orası ne Kötü bir gidiş yeridir Evet kardeşlerim Peygamber'e muhalefet eden, dolayısıyla müminlerin yolundan sapan kişiler nereye gidermiş? Cehenneme. Allah korusun o halde Peygamber'in sünnetini terk etmeyelim. Onun her yapmış olduğu sünneti, namazındaki, orucundaki, haccındaki, zekatındaki her yapmış olduğu davranı, hayatın her alanındaki sünnetlerini iyice öğrenip, ona uymaya çalışalım. Asla onun yoluna muhalefet etmeyelim. Peygamberi bir tarafa bırakmak isteyen, Kur'an bize yeter diyen sapık hadis inkarcılarından şiddetle uzak duralım. Eğer kurtuluşu umuyor ve cenneti umuyorsak mutlaka peygambere tabi olalım. Başka yollardan uzak duralım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.